dalar arasında. Yazan James Hadley Chase ve Frederick Welman. Çeviren ve radyoya uygulayan Ehsan Yakut. Yöneten Kemal Bekir, efektör Korkmaz Çakar. Oynayanlar Alice Sadrettin Kılıç Grace Serpil Tamur Roger Oktay Koruyan Crane Numan Pakner Komiser James Gökalp Kulan Doktor Safki İsmail İncekara Sörhük Nur Subaşı ...biri gördü ama hiçbir şey söylemedi. Peşine birini takmıştır mutlaka. Öyle bir niyet olsaydı o an harekete geçerdi. Nasıl bir adamdı bu? Tuhaf bakışlı, şık giyimli, genç bir adamdı. Sana buraya gitmemeni söylemiştim. Ama bu giysileri sana getirmek zorundaydım. Bacağım kırık. Nasılsa işe yaramam diye dinlemiyorsun artık beni değil mi? Hı hı, senin sinirlerini de bozuk. Bir doktora görünmen şart. Kimseyi görmek istemiyorum. Beni görmelerinde tabii. Hadi canım üstünü çıkar da giysin. Ama saatlerdir ıslak giysilerle oturuyorsun. Üzerine değişmek zorundasın. Bak sana havlu bile buldum. Düpedüz çaldım desene şuna. Hırsızlık kanına işlemiş senin. Bana hakaret etmek için fırsat kolluyorsun. Oysa sen neden kaçtığını söylemeye bile cesaret edemiyorsun. Çok konuşuyorsun. Ne olur çıkar şu gömleğini Elis... ...yoksa ben çıkaracağım... Aa, ...canımı yakıyorsun Sağdır be... ...sacır niyetin yoksa söylediğimi yapmak bırak, zorundasın... ...bırak ben çıkarırım... ...ben yiyecek bulmaya gideceğim... ...hayır bir yere gidemezsin... ...bu ıssız kulübede açlıktan ölecek miyiz... ...benden kurtulmak için bahane arıyorsun değil mi... ...artık senin için yalnızca ayak bağıyım... Aa, ...saçmalıyorsun... ...yoksa vestiyerin kapısında rastladığın... ...adamı mı görmeye gidiyorsun... Aa, ...iyice zırvalamaya başladın İliz... ...kaçmana niye göz yumdu acaba... Bari başka bir yere git. Her yere çok uzağız. O iki binadan başka bina yok buralarda. İkincisi nerede? Hemen golf kulübünün yakınlarında. Bahçe içerisinde küçük bir ev. İyi şansını orada deneyebilirsin. Evde hiç hayat belirtisi yok. Golf kulübünün mutfağına girmekten başka çarem yok anlayacağım. Keşke seni hiç yanıma almasaydım. Bazı şeyleri seçmek elimizde değil ama. Şu lanet sarnıca düşüp bacağımı kırmasaydım. Ne güzel herkes kendi yoluna gidecekti. Tanrıca düşen ben olsaydım Sen ne yapardın peki Hiç olmazsa seni yüzüstü bırakıp gitmedim Yiyecek bulup yine buraya dön bana, bana bak yakalansam bile kimseye benden söz etme Peki canım Bir dakika bayan. Eee buyurun. Üye kartınızı görebilir miyim? Ne yazık ki yok. Öyleyse içeri giremezsiniz. Aa. Neler oluyor Roger? Bayanın üye kartını soruyordum. Yokmuş. Aa haklısın. kabaat benim. Anlayamadım Bay Crane. Kardeşimi dışarıda benim karşılamam gerekirdi. Bayan kardeşiniz mi? Aa evet tanıştırayım. Kulübümüzün güvenlik görevlisi Bay Roger. Kız kardeşim Julie Beaver. Aa. Özür dilerim. Kardeşinizi buralarda hiç görmemiştim. Daha dün akşam geldi. Burada buluşmak üzere sözleşmiştik. Tekrar özür dilerim. Bir saat önce kulübün vestiyerinden giysiler çalındı. Böyle bir olay ilk kez olduğu için biz de kontrolleri sıklaştırdık. Söz aramızda üyelik kartımı ben de yeniletemedim. Bu tür işleri hep safsaklarım. Malum işi sıkı tutuyorsunuz biz de kurallara uyup evimize gidelim. Rica ederim. Evde golf oynama şansımız var Cüli. Ne dersin? Aa, e, benim için fark etmez Hoşçakal Racı Yine bekleriz güle güle Kurtuldunuz Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum Artık bu konuyu kapatalım Daha yapılacak işlerimiz var Anlamadım <gülüyor> Yalnız olmadığınızı biliyorum Bir arkadaşınız var üstelik yaralı öyle değil mi? Aa, aa, hayır hayır tek başınayım ben Kulübün vesiyerinden erkek giysilerini de onun için çaldınız Ay, Çok kibarsınız Çaldığınız demeye diliniz varmıyor Ben onları satıp yiyecek bir şeyler almak için çaldım Saklamanıza gerek yok Arkadaşınızın kaldığı yeri bile biliyorum Beni takip mi ettiniz yoksa? Evet ama iyiliğiniz için Şimdi yapacağınız şey onu sağlığına kavuşturmak Hayır bunu kesinlikle istemiyor Ay, hay Allah, yakalansam bile ondan söz etmeyecektim Onun sağlıklı karar verebilecek durumda olduğunu sanmıyorum Bilinci yerinde, sinirleri bozuk yalnızca Nasıl yaralandı? Gece çiftliğe giderken sarnıca düşüp bacağını kırdı, ıslandı ah. da Kim bu adam? Bir dost, bana çok iyiliği dokundu Hepsi bu mu? Daha fazla bir şey söyleyemem Size yardım etmek istiyorum ama gerçeği söylemeniz koşuluyla Kimsiniz? Buralarda ne işimiz var? Yalvarın bırakın da gideyim. Beni merak eder. Ortalık kararsın, ben onu buraya getiririm. Evinize mi? Evet. Yoksa beğenmediniz mi? Oh, rica ederim, rica ederim. Böyle bir şey aklımdan bile geçmedi. Dış görünüşüne aldanmayın. İçi konforludur. Ah, benim evim bile olmadı. Siz çok iyi bir insansınız. Ama... Ama ben yine de gideyim Giderseniz polis peşinize düşer Arkadaşınızı da yakalar Gerçekten Gerçekten peşime düşer mi? Hadi gelin Gelin içeriye de size kalacağınız odayı gönderin Kansın oh. hoşunuza gitti mi? Bu harika odada kalabileceğimi mi söylüyorsunuz? Bakın banyo sağlar Ne oh, Ne kadar güzel Çok güzel Şu dolaptan da istediğiniz giysiyi seçebilirsiniz <Gülüyor> Hepsinin size uyacağından eminim çok güzel. Takıları da kullanabilirsiniz Şık bir kadın olmak hoşunuza gider herhalde Aa, İyi giyinmek hayatta en çok istediğim şey Bütün bu giysiler çok güzel Hepsi de kız kardeşiminde O öldü ya. Bugüne kadar bu odaya hiç girmedim İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz Ama kim olduğumu bile bilmiyorsunuz Bana neden bu kadar iyi davranıyorsunuz Sorunlarınız olduğunu biliyorum Size yardım etmek istiyorum Arkadaşınızın da başı dert dediğim O yüzden korkuyorsunuz Kim bu adam Bilmiyorum Daha doğrusu kendini sürekli gizliyor Onu buraya getirmekten başka çaremiz yok Ama bu doğru olur mu bilmiyorum. Gölgesinden bile korkuyor. Burada rahat edeceğinizden eminim. Nasıl? Rahat uyuyabildiniz mi? Çok iyi bir gece geçirdim. Aylardır böyle güzel uyumamıştır Neredesiniz mutfakta mısınız Evet kahvaltılık bir şeyler hazırlıyorum <gülüyor> Günaydın <gülüyor> Günaydın Sizi birden Julie sandım Acınızı tazelediğim için üzgünüm ne tuhaf Bu giysiyi o da çok severdi Ona çok benziyorsunuz Gözleriniz saç şekliniz Uzun kirpikleriniz Bu Garip bir şey benim bir an korkuttunuz Aa, Bağışlayın Dalın biriyim ben. Julie öleli aylar oldu ama anısı bir türlü peşimi bırakmıyor. Anlaşıldı anlaşıldı. E, bu giysiyi değiştirsem hayır, hayır, iyi olacak. Hayır, hayır, hayır lütfen kalsın. Size neden yardım etmek istediğimi anladınız değil mi? Bu anılardan artık kurtulmak istiyorum. O nerede? Aa, evet yandaki küçük odada uyuyor. Size zorluk çıkardı mı? Yo, hayır hali yoktu ateşi çok yüksekti. Ne kadar iyisiniz. Bütün bu yaptıklarınız. Ben burada yalnızım. Yalnızlığımı unutmak için... ...ikinizi de buraya getirdim. Ama... ...bir dakika... ...adınızı bile bilmiyorum daha. Ee, şey, Grace. Grace Duart. Size yalnızca Grace diyebilir miyim? Aa, elbette. Benim adım da Richard Crane. Bana Richard deyin lütfen. Siz masayı hazırlarken ben arkadaşınızla ilgileneyim. Gece Almanca sayıklıyordu. Alman mı yoksa? Hayır, hayır, hayır. E, adı David Ellis. Kimliğini görmüştüm. Onunla ben ilgilensem daha iyi olur. Nasıl isterseniz. Ben de alışverişe çekeyim. Ne, neredeyim ben? Benim Elis Hastasın ama iyileşeceksin. Ee, e, nelerde biliyorsun? Aa, biraz daha sakin ol. Önce nerede olduğumu bilmeliyim. Bir dost evinde. Benim dostum yok. Beni neden bırakıp kaçmadın? Bana çok iyiliğin dokundu. İyilik mi? Ben kimseye iyilik etmem. Bunu unutma. Sana kulübün vestiyerinden giysiler getirdim. Bunu anımsıyor musun? Evet. Sonra da yiyecek almaya gittim ve dönmedin. Ama yiyecek bulmaya gittiğimde dış kapıdaki güvenlik görevlisine yakalandım. Ne yapacağımı şaşırdım. Tam o sırada beni vestiyerin önünde gören adam geldi. Adı Crane, Richard Crane. Bu evin sahibi. Eğer görevliye kardeş olduğumu söylemeseydi çoktan tutuklanmıştım. Gece olunca da seni kulübeden buraya getirdi. Bütün bunları olağan karşılıyorsun öyle mi? Evet. Zaten sizin gibiler hep birbirlerine benzerler. Bir elbiseye karın tokluğuna kendinizi satarsınız. Adam beni polise teslim edecek sonra da rahatına bakacaksın değil mi? Benimle böyle konuşamazsın. O çok iyi bir insan. Ama sen iyiliğin anlamını bile bilemezsin. İstediği tek şey var onu da kolay elde edecek. Zavallı aptal. Hevesini aldıktan sonra bizi polise teslim edeceğini adım gibi biliyorum Yanlış düşünüyorsun Sana yardım etmek istiyorum ama bu şekilde davranmamalısın Şişt. Ne oluyor? Dışarıda biri mi var? Bakayım bir dakika Bahçede bir adam var Buraya doğru geliyor Durma durma bir şeyler yap Bıçak tabanca ne bulunsan ver bana Bu adamlar beni yaşatmazlar Dur dur gürültü yapma Onu içeri sokmam Richard neredeyse döner Korunmak için ona pişler şeyler ver sana. Hadi hadi ne duruyorsun? Ne bekliyorsun? Zil çalıyor hadi. Telaşlanma Elis telaşlanma. Günaydın bayan. Günaydın. Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Adım James. Komiser James. Kulüpteki hırsızlık olayını soruşturuyorum. A, e, evet evet e, Kulübün güvenlik görevlisi de böyle bir olaydan söz etmişti evet, 15 hazırladım. yıldır buradayım böyle bir olayla ilk kez karşılaşıyorum Bana bu konuda bilgi verebileceğinizi umuyorum İnanın hiçbir şey bilmiyorum Olay yerine yaklaşık bir saat sonra geldim Bay Crane'le ne zamandır görüşmüyorsunuz? Yani kardeşimle mi demek istiyorsun Evet Epeyce e, e, oluyor Durup dururken kardeşinizi aramak nereden aklınıza geldi? Ancak fırsat bulabildim. Geleceğinizi biliyor muydun? Hayır hayır. Ee, sürpriz yapmak istedim. Onu şehirdeki otelden aradım. Ne zaman? Ee, dün sabah uçaktan inerinmez inmez. Golf kulübünde ne zaman buluştunuz? Dün akşam saat 5'e doğru. Niye kulüpte kalmadınız? Formaliteler yüzünden. Ne formalitesi? Ben üye değilim. Ee, kardeşim de kartımı yenilememiş. He. Adresinizi alabilir miyim? Hangisini? Otelinkinin mi yoksa burasınınkini mi? Burada uzun süre kalacak mısınız? Bilmiyorum. Bu kocamın işlerine bağlı. Evet. Peki kimliğinize bakabilir miyim? Formalite gereği. Şey... Neler oluyor komiser James? Kulüpten iki parça giysi çalındı diye size gündoğdu bakıyorum. Günaydın Bay Crane. Günaydın. Erken saatte sizi rahatsız ettiğim için üzgünüm. Kardeşinizin kimlik kartını görmek istemiştim Elbette Tuvalet masasının üstünde görmüştüm Julie Hırsızı hala yakalayamadınız mı? Ne yazık ki hayır Bakreyn ah, işte. Buyurun Evet Kimlik numarası 645-648 Beaver Julie Resminiz gençlik resmi olmalı Aa, evet, evet Rahatladınız mı komiser? Rica ederim Bay Crane Biz görevimizi yapmaya çalışıyoruz Görüyor musun Julie? Bu ıssız yerde bile formalitelerden kurtuluşu yok İki parça giysi için nelere katlanıyoruz? Eğer kulübün mali sıkıntısı varsa giysilerin parasını ödeyebilirim Sorun giysiler değil Bay Crane Londra polisi 40 yaşlarında Orta boylu, mavi gözlü, sarışın bir kadını arıyor ha. Biraz bu benzerlik beni kuşkulandırdı Umarım benim gibi fazla olay yaşamamış meraklı bir komiseri bağışlarsınız. Hoşçakalın. Aa, güle güle komiser. Benzerlikler her zaman yanılgı payı taşır. Oh. Yine tam zamanında yetiştiniz Bay Crane. Baştan idare edebildim ama kimlik sorunca ne yapacağımı şaşırmıştım. Umarım kuşkulanmamıştır. Ama durumu çok iyi idare ettiniz. Kuşkulanmayacağını hiç sanmıyorum. Gelin buraya orada fısıldaşıp durmayın Böyle bağırıp çağırmak sağlığınıza iyi gelmez dostum. Ne olduğunu bilmek hakkım. Komiser uğradı. Aa, demek küçük hırsızımızı bu kez de kurtardınız. Lütfen Elis. Ne o güzelim? Gerçekleri duymak hoşuna gitmedin mi? Bir hırsız o. Polis tarafından aranıyor. Size yardım edebilmek için gerçeği bilmem gerekiyor. Polisin aradığı kadın siz misiniz? Evet. Dışarı çık Grace. Onunla konuşacağım. Hayır. Yalan söylemene izin vermeyeceğim. Kendini kurtarmak için her kötülüğü yaparsın sen. Odan açık. Onu iyi tanıyorum. Hakkımda yalan söyleyecek. Madem beni dinlemiyorsunuz... ...gidiyorum. Her şeyden bıktım zaten. Duygu sömürüsü yapayım bırak da dışarı çık Grace. <gülüyor> Yıldırım aşkı dedikleri bu olmalı. Yerinizde olsam fazla ileri gitmezdim. O benim anlaşıldı mı? Hakkında bildiklerinizi bana da anlatır mısınız? Adı Grace Clark. Hırsızlıktan hapiste bir yıl yattıktan sonra firar etti. Bir süredir benimle birlikte. Onu bütün tehlikelerden korudum. Bana minnet borcu var. Ben ikinizi de kurtarabilirim. Benim kurtulmaya ihtiyacım yok. Başı dertli olan o. <gülüyor> Sayıklıyorsunuz siz ateşiniz var. Herhalde zatürreye yakalandınız. İyiyim ben. Grace doktora görünmek istemediğinizi söyledi ama izin verirseniz ben çağıracağım. Evimde ölmenizi istemem. Kimseyi görmek istemiyorum. Kaygılanmanıza gerek yok. Sizi tedavi edecek doktor kim olduğunuzu bilmeyecek. Dostum olduğunuzu söyleyeceğim. Adınızı bile öğrenemeyeceğim. Adımın bilinmesinin hiçbir sakıncası yok. İnsan yüzü görmek istemiyorum yalnızca. Ama siz de aranıyorsunuz. ...gazetede resminizi gördüm. Yaşlı bir kadını öldürdüğünüz yazıyormuştu. <gülüyor> Hiç gülücüğüm yoktu. Kimsenin kılına bile dokunmadım ben. Yalan söylüyorsunuz. Grace. Yalan. Az önce onun niye size ait olduğunu söylediniz. Bunu söylemeye ne hakkınız var? Onun lekesiz, tertemiz bir insan olduğunu mu sanıyorsunuz? Günlerdir birlikteyiz. Bana bakın bu sizi hak sahibi yapmaz. Zaten söylediklerinize de inanmıyorum. Ne yalan söyleyeyim. O bir melek değil ama... Benim, siz savaş sırasında anonslarıyla ortalığı yaygaraya boğan işbirlikçi spiker Edwin Kuşman değil misiniz? Polis sizin de peşinizde. Neyse, şimdilik, şimdilik hoşçakalın. ...seninle konuşacaklarım var. Ne istiyorsun? Aa, giysini istediğin kadar değiştir. Yine de hırsızın birisin. Söyleyeceğim buysa ben gidiyorum. Bana öyle kötü kötü bakma. Yırtıcı bir hayvana benziyorsun. Hastayım. Bana hiç ilgi göstermiyorsun. Uf, bacağım çok ağrıyor. Ben bu kadar acı çekerken... ...sen eğleniyorsun. Otur şuraya. Sanki kaçacakmış gibi bir halim var. Ne istiyorsun? Şu kreğine hiç güvenmiyorum. Onda çözemediğim bir yağ var? Bize niye yardım ettiğini merak ediyorum. İnsanları hep kendi gözünle yargılıyorsun. İyi bir insan olduğu için yardım etti. Hepsi bu. Sen gerçekten aptalın birisin. Bütün bunlar bir şeyi gizliyor ama neyi? Onu bilemiyorum. Korkuyor. Ellerinin titremesine, bakışlarına dikkat etmedin mi hiç? Gözlerini hiç sevmedim kedi gözü gibi. Kim bu adam? Ne yapıyor? Ne ile geçiniyor? Niye böyle bir evde oturuyor? Ne bileyim ben? Zengin bir adamın hizmetçileri olur. Hani nerede? Ya bu giysi? Bu giysi nereden çıktı? Evde hiç kadın yok. Ölen kız kardeşininmiş. Kız kardeşinin mi? Neden şaşırdın? Bize yardım etmesinde bir tuhaflık var. Aaa yeter artık Eliz Ona aşıksın değil mi? He? Hem de bu yaşta. <gülüyor> Bırak beni. Sakin ol güzelim. Gel buraya gel gel gel onu iyi bir insan olarak görmen için bu üstündeki giysiyette ne kadar safsın niye korkuyor neyi gizliyor burada yokken onu öğrenmeliyiz evin her tarafını ara çekmecelerine bak varsa mektuplarını oku yok yok bize yaptığı bunca iyilikten sonra bunu seni yapamam. çalmayı bıraktı her tarafı ara yok belki çalmaya değer bir şey bulursun <gülüyor> <gülüyor> savunmasız bir insana tokat ha? yazıklar olsun Sana iyilik ettim ben Kaçak bir insan olarak Sorumluluğunu yüklendim Ne kadar nankördüm beni, beni çileden çıkarmak için ne gerekiyorsa yapıyorsun Özür dilerim Özür dilerim sana vurmamalıydım Bu konuyu kapatalım Odasına git Hadi git diyorum sana Yalnızca seni düşünüyorum ben. Hayır hayır bunu yapamayacağım Kuşkumdan kurtulmanın tek yolu bu Bir şey bulamazsan özür dileyeceğim Yeter ki haksız olduğumu kanıtla Kendinden başka kimseyi düşünmüyorsun Senin için kaygılanıyorum ben Ona bu kadar güveniyorsan neden korkuyorsun peki Peki Peki Ne kadar haksız olduğunu kanıtlayacağım Evet. Pijamanızı mümkün olduğu kadar sıyırın. Nefes alın. Evet. Verin. Bir daha. Evet. Şimdi de bacağınıza bakabilir miyim? İyileşmiş görünüyor. Bu hapı 6 saati bir alın. Sinirlerinize iyi gelir. Yarın yine geleceğim. Bu iş bu kadar. Niye konuşmuyorsunuz bayım? Bana sormak istediğiniz bir şey yok mu? Hayır, dostum içine dönüktür insanlardan kaçardı. <gülüyor> Anlıyorum. Herkesin kendisine göre bir sıkıntısı vardır. Ben de ara sıra zırvalarım işte. Benim rahatsızlığımın ne olduğunu bir bilebilseydin <gülüyor> Başka şeylerden söz edelim. Burada fazla oyalanmanız doğru değil doktor... Hastalarınız sizi bekler. Görüşmek üzere. Belki yarına kadar çenesi açıyor. Çok dikkat çekici bir sesi var. Tamamen iyileşmeden yerinizden kımıldamayın. dinlenmeniz gerekiyor. Hoşça kalın İyi günler. İyi günler. Dostunuzun ayağını ustaca saran bu hanım mı? Aa, evet. Hastamızın durumu sandığımız kadar ağır değilmiş. Doktor çabuk iyileşeceğini söylüyor. Bizimle seni doktor Satki ile tanıştırayım. Doktor bu bayan Biver... Julie Beaver J Julie Beaver şey me memnun oldum hoşçakalın yarın görüşürüz Hoşça hoşçakalın size çekmecelerimi arattı öyle değil mi evet yapmamalıydı ama böyle bir şey ancak onun aklına gelebilir Evet üzülmeyin Size kızmadım. Yalnız çekmecemde ne bulunduğunun... ...duyulmasını istemem. Rica ederim bu konuyu kapatalım. Aksine konuşalım. Hakkımda yanlış düşünmenizi istemem. Bakın açıklama yapmanıza gerek yok. Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz ama... ...bana sempati duyduğunuzu biliyorum. Ben... ...ben size minnettarım. Yalnızca bu kadar mı? Minnetten nefret ederim. Acımanın kardeşi bir duygudur o. Ama siz... Siz bana çok iyilik ettiniz Oysa ben Oysa ben benden hoşlanmanızı isterdim Cesursunuz Güzelsiniz Hele gözleriniz Hah. Temiz Alaşılmamış Çekici Gördüğüm anda beni çarpan bir şey vardı gözlerinizde Ne güzel konuşuyorsunuz Sizin için öyle büyük bir sevgi var ki içimde Bunu işittiğime sevindim Bundan sonra sizinle yabancı gibi değil. Dost olarak konuşabilirim. Çekmecemde bıçağı görünce geçirdiğiniz şoku tahmin ediyorum. Kardeşim o bıçakla intihar etti. Oh, korkunç bir şey bu. Hayatımda önemli bir yeri vardı. üstü bir kızdı. Çok da kaba bir insanla evlenmişti. Neyse ayrıntılara gerek yok. Kocası onu terk edince bana sığındı. Saplantılarından kurtulamıyordu. Aklını yitirmişti. Kimseye bir şey söylemeden onu bir ay burada sakladım. Yalnızca Doktor Safki biliyordu. Ya Doktor Safki mi? Çok yardımcı oldu bana. Kardeşimin iyileşeceğine inanıyordu. Oysa o... İntiharını gizlediniz mi? Evet. Ne karabasan. Bunu gizlediğim için beni suçlayabilirsiniz. Gevezde bir yığın arkadaşı vardı. Olayı polise duyurmalarından korktum. Saf ki... ...normal bir ölüm diye rapor yazdı. Onun dışında gerçeği kimse bilmiyordu. Ya. O bıçakta aylardır çekmecemde duruyordu Ondan sonra bakmaya cesaret edemedim. Şimdi her şeyi öğrendiniz işte. Çekmecenizi karıştırdığım için kendime asla bağışlamayacağım. Öylesine kalleşçi ısrar etti ki. Benden nefret ediyor değil mi? E o herkesten nefret eder o. Sizden çok kuşkulanıyor. Peki ya siz? Sizden asla kuşkulanmadım. Ben çok yalnız bir insanım. Bu yüzden çektiğim acıyı bilemezsiniz. Güvenecek kimsem yok artık. O zaman yanımdaydı ama... Şimdi... Odasında kaldığınız için çok memnunum. Sanki kardeşim geri dönmüş gibi hissediyorum kendimi. Ah, size bu korkunç olayı unutturmak isterdim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Siz... Siz böyle bir eve sahip olmak ister miydiniz? Hayır. Ah, ah. Demez. Buna çok sevindim Düşler her zaman gerçeklerden uzak değildir sın. Bunu giymemi çok istedi. Şu elmaslara bak. Gerçek olduğuna bahse girerim. Onları sana mı verdi? Yalnızca takmam için. Ölen kız kardeşininmiş. Dedim ya çok iyi bir insan. Ne kadar safsın. Bu armağanları kabul etmek delilik. Git ne olursun git. Beni bırak kaç buradan. Geç kalmadan bu evi terk et yoksa seni yok edecek. Ama ama Ne söylüyorsunuz dostum? Ben gizli bir şeytanım. Bu yüzden de benden hoşlanmıyorsunuz. Bu zavallı aptalı niye tuzağa düşürmeye çalışıyorsunuz? Yalnızca kapris uğruna. Çıkın dışarı yalnız kalmak istiyorum. Nasıl isterseniz. Size yemek getireyim. Belki sinirleriniz... Yemek olacak. falan istemiyorum. Çıkın dışarı. Bir dakika. Bir şey sorabilir miyim? Eğer isterse onunla evlenmek istiyorum. Nikah şahidim olur musunuz? <gülüyor> ne de olsa mutluluğumu size borçluyum. <gülüyor> evet, Kreis. Seni seviyorum. Karım olur musun? Richard, öyle mutluyum ki. Ben de, ben de bir kolejli gibi heyecanlıyım. Aşk insanı şaşkına çeviriyor. Bir dakika. Bir dakika, bahçeden bir ses geliyor. İşitiyor musunuz? Bahçeden mi? İzin izle, ben bir gün Işığı söndüreyim. Uyusan iyi olur. Gitme. Gitme Grace. Lütfen konuşalım biraz. Ama ne konuşacağız? Şu evlenme hikayesine. Bu yalnız yarı çırtla beni ilgilendirir. Anlayamıyorum. Daha tanışalım üç gün oldu. Sen gerçekten onunla evlenmek istiyor musun yani? Evet. Birbirimizi görür görmez aşık olduk. Olamaz. Aklını başına topla. Kuş beyinli gibi davranma. Sana göre biri değil o. Zengin, kibar çevrelerde yetişmiş. Üstelik senden genç. Ya sen... Bir de konuya bu yönden bak sen kimsin? Ama ondan hoşlanıyorum o da beni seviyor daha ne istiyorsun? Önce ben de korktum ama şimdi ona bütün kalbimle inanıyorum. Sevgi ve güven işimizi kolaylaştıracak eşsiz bir insan o. Genç değilsin seni hep seveceğini sanıyorsun? Sen sevgiden ne anlarsın Kehli? Sabıkalısın geçmişini kolayca silemezsin dostları seninle tanışmak istemeyecek. ...vücudun dışında ona verebileceğin bir şey yok... ...bir hiçsin sen... ...ne öğrenimin var ne de onun dünyasına seslenebilecek bir deneyimin... Kes artık Elis... ...sürekli beni incitmekten zevk alıyorsun... Ona hiç güvenmiyorum... ...seninle olan ilişkisi geçici bir hevesten ibaret... ...sonra yüzüstü bırakacak... ...niyetim gözünü açmak senin... Seni daha fazla dinlemek istemiyorum... Birbirimizi seviyoruz Söylediklerim bana vız gelir Öğüt vermekten daha iyi yapabileceğim bir iş var Hemen iyileşip buradan gitmek Bizim için fazlalık olduğunu ne zaman anlayacaksın Senden nefret ediyorum Nefret ediyorum Beni korkuttunuz Benim safki Nerede o Sus. Sizi işitebilir Yavaş sesle konuşun Sizi korumak istiyorum Kime karşı Ona karşı elbette Kadını bana cülü Beaver diye tanıttığında Niyetini hemen anladım Buradan götürün onu Ne olursa olsun gitsin buradan Niçin Açık konuşun doktor kim bu adam Üstelemeyin daha fazla konuşamam Bir yolunu bulup bu kadını buradan uzaklaştırın Yoksa siz de mi Griz'e ilgi duyuyorsunuz? Oh, saçmalanmayın. Bu gece onları yalnız bırakmayın. Biliyorsunuz karanlık her türlü kötülüğü açığa çıkarır. Ne diyorsunuz Tanrı aşkına siz? İtirazı bırakın da söylediklerimi yapın. Kımıldayacak halim yok. Gece buralarda olacağım. Eğer bir şey olursa şu vazoyu atıp camı kırarsınız. Bu gece olacağından emin misiniz? Ya yarın gece olursa? Siz buradan uzaklaşıncaya kadar buralarda olacağım. Bir şey olacağından neden bu kadar yeminsiniz? Onu tanıyorum. Bu yeterli. Nasılsınız? Biraz arkadaşlık edelim diye geldim. Size hayranım biliyor musunuz? Önemli bir insansınız siz. Yalnızca yaralı bir insanın hepsi bu. <gülüyor> Kimliğinizi benden gizlemenize gerek yok. Sizi ele vermeyeceğim. Sandığınız gibi kuşman değilim ben. Adım David Ellis. <gülüyor> Az önce doktor Safki buradaydı öyle değil mi? Onu sessizce bahçede giderken gördüm. Ne kadar çok konuşuyorsunuz. Gresi buradan acele uzaklaştırmanızı söyledi size. ...becerebilecek misiniz bunu? <gülüyor> Oysa yerinizden kımıldayacak haliniz yok. Onu rahat bırakın. Eğer onun kılına dokunacak olursanız... ...sizi öldürür. <gülüyor> Sakin olun sevgili dostum. Sağlıklı olsanız bile bunu yapamazsınız. Sağlıklı olsanız bile. Safki de yapamaz. İhanet etmeye kalkışırsa... ...başına gelecekleri bilir çünkü. Bırakın bu can sıkıcı konuşmaları... <gülüyor> <gülüyor> Kuşman olduğunuza emin olduğum zaman bırakırım Peki kuşmanım ne olacak? Size kendimi anlatacağım Ölüm büyüler beni Hangi ölüm? Kendi ölümünüz mü? Hayır Kendi ölümümü göremeyeceğim için pek önemi yok Kadınların ölümü kendimden geçirir beni Safkin'in dediği gibi Sakin ruhlu bir canavarım ben Demek kadınları öldürüp seyretmekten zevk alıyorsunuz Evet Şimdiye kadar bir kadın öldürdüm ama Bir ikincisini de öldürebilirim Bana bunları anlatmaktan çekinmiyor musun? Hayır Siz kuşmansınız ve elimdesiniz Çocukken koleje gitmeden önce sayısız hayvanı öldürdüm ben ...günlerimi tuzağa düşürecek hayvanı beklemekle geçiriyordum. Sabretme sanatını öğrenmiştim. Kuşları yem ararken avlıyordum. Bakın bu bıçak... ...bu bıçak benim için güçlülüğün simgesiydi. Ama ne yazık ki arkadaş edinmeye yetmiyordu. Benim hiç kız arkadaşım olmamıştı. Onlarla konuşmaya bile çekiniyordum. Sonda... Merhaba Bu geç saatte çoktan uyumuşsundur sanıyordum Uykum yok Seni rahatsız etmiyorum ya Aa, Hayır hayır lütfen otur Tantum ne kadar güzelsin Bu giysi de sana çok yakışmış Şey Düşünüyorum da Evet Benimle evlenmeyi gerçekten istiyor musun Seni gördüğüm günden beri tek istediğim şey bu Sana çok şey borçluyum Senin için her şeyi yaparım ama Sana göre olduğumu sanmıyorum Bunları seni kafana kim sokuyor anlamıyorum Eli senin için utanç konusu olacağımı söylüyor Aa, Acınacak biri o Sana aşık olduğu için böyle söylüyor Bana aşık mı? Yok yo, sanmıyorum Olanaksız bu Kıskançlığından evliliğimizi engellemek için olmayacak şeyler söylüyor Seni öldüreceğimi ileri sürüyor Ayyoo, Bu kadar acımasız olamaz Bir dakika, bir dakika, bir dakika dur Bunun ardından bir gürültü geliyor <Gülüyor> Bu ne tedbirsizlik dostum. Size doktor yataktan çıkmanızı yasaklamadı mı? Seni öldüreceğim. Ona hiçbir şey yapamayacaksın. Ona bir şey yapacağımı da nereden çıkardınız? Delir misiniz siz? Tek şansım buradan kaçmak Grace. Öteki kadın gibi seni de öldürecek. Öldürmekten zevk alan bir deli o. Sen hastasın. Sinirlenmene gerek yok. Birbirimizi seviyoruz. Nasıl Chris? bu kadar saf olabilirsin? Bir an önce buradan git Grace. Yalvarırım bir katil o. Beni seviyor. Beni sevdiğini söyledim. Hadi dostum kendinize gelin. Sizi odanıza götüreyim. Dinlenin de sinirlerinizi yatışsın. Kreis için de endişelenmeyin o çok mu? Bizi yalnız bırak. Peki puşman. Peki. Ben bahçede devam ederim. Julie Biver'i öldürdüğü bıçakla seni de öldürecek. ...senin intihar ettiğini biliyorum. Her şeyi anlattım ama. Sana ne anlattığını bilmiyorum ama ben gerçeği biliyorum. Cinayeti yalnızca doktor Safki biliyor. Kray'in onu ölümle tehdit ettiği için... ...susmak zorunda kalmış. Bizi niye koruduğunu sanıyorsun. Gelecekteki kurbanı olduğun için. Beni Safki'nin evine gönderecek. Onunla yalnız kalacaksın ve o zaman... Yo yo delirmişsin sen. Hakkımda istediğini düşün. Yine de seni kurtaracağım. Evet. Bu yargıcı Sir Hugh geliyor. Ya? Gelişinin nedenini bilmiyorum ama... ...senin burada kaldığını öğrenmemesi gerekiyor. Elis'in odasında saklan. Hadi hemen. Korkuyorum Richard. Ya aramaya gelirsin? Endişelenme. Bana bırak seni. Manevra yapmakta çok ustayımdır. Yalnız... ...Elis sakin kalsın yeter. İyi yaşamlar, Ziyaretinizi beklemiyordum. Nasılsınız, Richard? Son günlerde bizi ihmal ettiniz. Neler oluyor? Harikol çalışıyorum. Yeni bir hamle denedim ama başaramadım. Amacım size sürpriz yapmaktı. Nasıl güllerinizi aştığımı? <gülüyor> Şimdi güllere girersek sonunu getiremeyiz. Buraya gelişimin nedeni başka. Evet, Sir Hugh, Sizi dinliyorum. Julie Beaver adında evli bir kız kardeşiniz olduğunu duydum. Doğru mu? Komiser James mi söyledi? Siz de buraya soruşturma amacıyla geldiniz değil mi? Yok yok hayır dostum. Ama kaygılandığımı itiraf etmeliyim. Çünkü James bana sizin de karıştığınız çok saçma bir hikaye. Nasıl bir hikaye? Ona Julie Beaver'ın kardeşiniz olduğunu söylemiştiniz. Oysa böyle bir kardeşiniz yok. <gülüyor> Ona yalan söyledim. Bunu biliyorum Richard. Peki kim bu Julie Beaver? Zavallı bir kadın mı? Evet ama geldiği gibi gitti. Bunu duyduğuma sevindim. James'a saygınlığınız konusunda güvence verdim. Sizin gibi bir centilmenin o kadın evine alması olacak şey değil. Ama kimliğe ne diyeceksiniz? Kimlik Julie Beaver'a aitti ama kadının Julie Beaver'la ilgisi yoktu. Açıklar mısınız? Bana ait bir sır değil bu. Başı dertte olan bir kadıncağızın onuruyla ilgili aramızda kalacağını inanabilirsiniz. Bu kadının kimin nesi olduğunu bilmeliyim. James, Skotlandyar tarafından aranan Grace Clark olduğunu ileri sürüyor. Ah, öyle mi dersiniz? Gerçeği bilmeliyim dostum. O kadın değişik kimlikle evinizde ne arıyor? O kadın gitti. Sorularıma mutlaka yanıt vermelisiniz Richard. Yoksa sizin için doğru olmaz. Peki. Önce Julie Beaver'dan başlayalım. Son savaşta Ronnie adlı biriyle tanışmıştım. Savaşta başına bir iş gelirse eşyalarını nişanlısına göndermemi istemişti. Ne yazık ki zavallı Ronnie dönmedi. Julie Beaver Ronnie'nin nişanlısı falan mıydı yoksa? Evet. Ona verilmek üzere birkaç da yüzük bırakmıştı. Emanetleri gönderdikten bir süre sonra filo komutanı çağırdı... Roni'nin annesi yüzüklerden birinin kendisine ait olduğunu söylemiş. Yüzüğü geri almak üzere komutan beni bir vıra gönderdi. Ama Julie yüzüklerin ona ait olduğunu söyleyince Roni'nin annesini üzmemek için yüzüğü satın almaktan başka çare bulamadım. İşte incelik diye buna derim ben. <gülüyor> evet fikir fena değildi ama üstelik yüzük kıymete bindi tabi. Neyse parayı bulduktan sonra yeniden gittiğimde Yüzüğün bankada olduğunu O sırada işi başından aşkın olduğu için Daha sonra göndereceğini söyledi Ben de rehin olarak kimliğini almıştım Sözünde de durmadı elbette Bunca yıl sonra duracağını da sanmıyorum Anlıyorum Gerçekten centilmence bir davranış Julie Beaver'ın kayıp olduğunu biliyorsunuz değil mi? Hayır Verdiğim paranın üstüne bir bardak soğuk su içebilirim öyleyse Ona inanmakla aptallık etmişim Umarım polis Hayır hayır Polisin bir şey bilmemesi daha iyi Ronnie'nin annesini üzmek istemem Her şeyi arkadaşınız için yaptınız Çok asil bir davranış <gülüyor> Hikayenin sonunu merak etmiyor musunuz? Evet Elbette O kadın kimdi? Rastlantılar beni suçlu gibi gösteriyor ama Aramızda hiçbir şey yoktu Sir Hugh İnanın bana Seni dinliyorum Richard Kendini temize çıkarmak için Yalan söylemeyeceğini bilirim Güveninize teşekkür ederim İşte hikayenin en can alıcı noktası Bu konuda içimi dökebileceğim Tek kişi sizsiniz Burada bayan Cynthia Crombridge Söz konusu Ünlü general Crombridge'in kızından mı söz ediyorsunuz? Evet yakında boşanacağını biliyorsunuzdur Evet O dostlarımdan birisine aşık Ve boşanma tarihine kadar sabredemedim Eğer yaşlı general durumu öğrenseydi yüreğine inerdi. Yanlış olduğunu biliyorum ama acıdım. Aşıklara evimi açtım. Doğrusunu isterseniz Richard. Bunu duymayı istemezdim. Sıcağı anlıyorum ama ne yazık ki gerçek bu efendim. Bayan Cynthia golf tutkunudur. Çok da iyi oynar. O gün dayanamayıp benimle golf oynamaya gelmiş. Roger peşine düşünce de şaşkına dönmüş. ...könesini tanıyabileceğinden korkmuş. Çünkü gazetelerde, dergilerde... ...fotoğrafları yayınlanıyordu... ...ve bugünlerde teyzesinin yanında... ...Londra'da kalıyor diye biliniyordu. Araya girmek zorunda kaldım... ...ve bu küçük yalan uydurdum. O anda aklıma gelen ilk şeyi söyleyiverdim. Anlıyorum. Bir Hiç yüzünden neredeyse kıyamet koparacaklarmış. Bunları James'a anlatabiliriz değil mi? Adamcağız elinde kelepçeyle sizi bekliyorum. <gülüyor> Sabahlı James... Bir hırsızı koruduğuma inanıyor değil mi? Ama yine de ona her şeyi anlatmak zorunda değilsiniz. Elbette. Her şey yolunda. O gitti. Yalanlarımın hepsine de inandı. Elis bugün buradan gitmeniz gerekiyor Sevinirim ama Endişelenmeyin O benimle kalıyor Buna isim veremem Birlikte geldik birlikte gideceğiz Sen ne diyorsun Grace Karar verecek olan sensin Ne olursa olsun benimle gelmek zorunda Yalnızlığınızı unutmak için başka birilerini bulun Seni Yalnız seni istiyorum Grace Diğer kadınlar bitti benim için <gülüyor> Bu hain kuşmanı seçmeyeceksin değil mi? Hayır Richard Bu adamın seni sevdiğine inanmıyorsun Grace İnanmıyorsun değil mi? Kadını öldürmekten zevk alan bir hasta o <gülüyor> Yoksa doğru mu söylüyor Grace? Hakkımda hiçbir şey bilmiyorsun Dünya akıl hastalarıyla dolu Öleceğini bildiği halde kendi ayağıyla mezbahaya giden koyunlara benzemez sonra Öyle konuşmamalısın Richard Yıllarca yalnızdım Kimse istemedi beni Bana tatmadığı mutluluğu verdin Benim için önemli olan bu Julie'yi öldürdün mü, öldürmedim mi? Onu söyle. Onu öldürdüğünü biliyorum Richard. Öyle mi? Nereden biliyorsun? Doktor Safki ...beni Julie Biver olarak tanıttın. Sonra da Julie'nin intihar ettiğini... ...yalnızca Safki'nin bildiğini söyledin. O zaman kuşkulandım. Düşününce beni Julie Biver olarak tanıttığında... ...Safki'nin yüzü gözümün önüne geldi. Eee... Julie kim bilir seni çileden çıkarmak için neler yapmıştır? Ben sana güvendim. Sevgin bana gerekli. Neresi olursa olsun uzaklara gideriz. Sıfırdan başlarız. acılarını unutman için elimden gelen her şeyi yaparım. Sana bu şekilde konuşma izini kim verdi? Hadi Allah ona Richard. Julie'yi daha önceki kadını. Ne? ne diyorsun? Hadi Richard. Anımsıyor musun o kazayı? O kadının yumuşak vücudunu. Hadi anlat. anlat Ona da anlat hadi. 18 yaşındaydım mı? Babamla gece yarısı dostlardan dönüyorduk. Babam arabayı çok hızlı kullanıyordu, çok hızlı. Birden bir döneme ciddi, karşıdan gelen bir arabayla çarpıştık. Korkunç bir kazaydı. Babam, babam anında öldü. Ben pencereden dışarı fırladım. Ama, ama bunun bile kanamamıştı. Önteki arabayı süren kadın da dışarı fırlamıştı ama o ölmüştü. Öldüğüne emin olmak için yaklaşıp üzerine eğildim. Gerçekten ölmüştüm. Ama babamdan, babamdan çok farklıydı. Onu kollarımı aldım. Hayatta kollarımı aldığım ilk kadındı bu. 20 yaşlarında sarışın... Büyüleyici bir kadındım Yok yok yeter artık Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum ah, Bilinç altında Kadınlara karşı olan korkumu yenmiştim Hayır Aynı sahneyi tekrar yaşamak için Julie Beaver öldürdüm Komiser. Gecenin bu saatinde buralarda işiniz ne Doktor Sarki? E, hiç. E, öylesine dolaşıyordum. Dolaşmak için Bay Crane'in evinin çevresini mi seçtiniz? E, kulübe uğrayacaktım. Birden vazgeçtim. Şu günlerde Bay Crane golf oynamak için... ...size fazla vakit ayıramıyor anlaşılan. Haklısınız. Çok meşgul olmalı. E, yoksa hala onun peşinde misiniz komiser? Evet. O kadının Julie Beaver değil... Londra polisinin aradığı kadın olduğuna inanıyorum Ama iki aydır kayıp olan Julie Beaver'ın kimliğini Bay Cree'nin Nasıl eline geçirdi Evet komiser James Sorun da burada düğümleniyor Aylarda neşesisiniz doktor Cree'nin de yakınısınız Julie Beaver'ı hiç gördünüz mü? Görmez olsaydım Kötü bir insan mıydı? O, o, onu kanlar içerisinde gördüm O sahne hala gözümün önünden gitmiyor Yoksa ...yoksa o kadını Bay Crane mi öldürdü? Evet, size haber verecektim ama bıçakla üzerime yürüdü. Sonra da hep beni tehdit etti. Korkan biriyim ben komiser. Cesedi ne yaptı peki? Evinin bahçesine gömdü. Korkak olduğunuzu söylediğiniz halde bu saatte burada işiniz ne peki? İkinci bir cinayeti önlemek istiyorum. Burada, dışarıda mı? Bir işaret bekliyorum komiser James. Tehlike anında Alice camı kıracak. Alice de kim? Yaralı bir kaçak. O siz bizden daha çok şey biliyorsunuz doktor. Keşke bilmeseydim. Aylardır beni kemiriyor bildiklerim. Şimdi de sıra Grace'de değil mi? Ha, tuzan ne kadar çabuk düştü. Kötü aşk filmleri ve romanlarla yetişmiş olmalı. Safalı. Lütfen Richard, böyle konuşma. Seni seviyorum. Hastasın, sen iyileşeceksin. Ah, sen kim olursun da bana böyle acıyorsun? Evleniriz, ha? birlikte mutlu oluruz. Seni seviyorum. Seni seviyorum. Seni seviyorum. <gülüyor> seni... Evlenmek mi? Hayır. Hayır, ben sorgu yargıcı Sir Hugh'un kızıyla nişanlıyım. Ne kadar da aptalsın. Sevgi konusunda her şeye inanmaya hazır bir zavallısın. Yeter, sen. yeter, hayır. Hayır, onu bırak. Bir başkasını bulursun, onu seviyorum. Sana yardım ederim, yeter. Bir yeter. bulacaksın, ha? Ne kadar da insancılsın. Ne yazık ki sen de ölüm fermanını imzaladın, kuşman. Ama önce onun ölüşünü seyredersin. Hayır, hayır, bırak onu. Hah. Bırak onu, bırak. Teslim ol Richard. Bırak kız Safkey. Bu baskını sen düzenledin değil mi? Senin tedaviye ihtiyacın var dostum. İlk cinayetimi örtbas etmekte bana yardımcı olduğunu ne çabuk unuttun? Boşuna yorulma Richard. Komiser'e her şeyi anlattın. Hadi Richard, gidiyoruz. Biz de geliyoruz komiserim. Kendine gel Grace. Mutluluğu çok gördüm bana. Adaletten sen de kaçamayacaksın. Kuşman bu komiserim. Nazi işbirlikçisi kuşman. Kaçmasına izin vermeyeyim. Siz de Grace Clark'sınız değil mi? Hapisten kaçtınız. Evet. Öyleyse hepiniz suçlusunuz. Hadi yürüyün bakalım. Üçünüzle. arasında adlı oyunumuzu dinlediniz yazan James adley chains ve Frederick Wellman çeviren ve radyo uygulayan İhsan Yakut yöneten Kemal Bekir efektör korkmaz çakar Oynayanlar Elis Sadrettin Kılıç Grace Serpil Tamur Roger Oktay Koruyan Crane Numan Parkner. Komiser James Gökalp Kulan Doktor Safki İsmail İncekara Sörhük Nur Subaşı Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın, sevgiyle dinlenir. <Gülüyor>